İmam Tirmizi rahimahullah naklediyor. Ebu Umame Suda ibni Aclan el-Bahili radiyallahu anh'tan ki bu sahabi Humus'ta Şam bölgesinde, Humus'ta vefat etmiş en son sahabi Allah şefaatine nail eylesin. O topraklarda bugün yaşanan o acı durum, o harap vaziyet ben bu rivayeti okurken bir kere daha gözümüzün önüne geldi. Orada nice sahabi kabirleri var, nice ulema kabirleri var. Nice evliya kabirleri var. Harap turap olmuş vaziyette. Cenab-ı Hak akıbetimize hayr eylesin. Diyor ki Ebu Umame El-Bahili radıyallahu anh hazretleri aleyhissalatü vesselam Efendimizin veda Hacında şöyle hutbe irad ettiğini dinledim. Veda Hacci hutbesinde Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor bize. İttakullah. Allah'tan ittika edin. Ve sallu Beşinizi kılın. Beş vakit namazınızı kılın. Ve sumu şehrekum Ayınızı tutun. Ramazan ayı orucunuzu tutun. Ve addu zekate envalikum Mallarınızın zekatini, zekatını eda edin, verin. Ve ti'u umarâekum Emirlerinize, yetkililerinize, başınızdaki insanlara itaat edin. Tedhulû cennete rabbikum Bunları yapın e, Yaparsanız Rabbinizin cennetine girersiniz En başta İttikayı zikretiyor Aleyhissalatü vesselam efendimiz Sonra 5 vakit namaz Arkasından Ramazan orucu Sonra zekat Ve arkasından <gülüyor> Emirlerinize Yöneticilerinize itaat edin Bunları yaparsanız Rabbinizin cennetine girersiniz. Beş vakit namaz, Ramazan orucunun faziletleri, e, zekatın önemi, e, bütün bunlar değişik vesilelerle önümüze gelecek. Cenab-ı Hak nasip ederse üzerinde ayrıca uzun uzun dururuz. Burada e, benim biraz daha üzerinde durmayı tercih edeceğim E, fıkrası bu rivayetin اَتِعُوا اُمَرَاءَكُمْ Emirlerinize itaat edin. Umeraya itaat edin. Burada bu mutlak olarak zikredilmiş. لَا تَعَتَ لِمَخْلُقٍ fi مَعْسِيَتِ Hükmü gereği biz biliyoruz ki buradaki itaat mukayyettir, sınırlıdır. Allah Teala'ya isyan anlamına gelecek hususlarda Umeraya İtaat yoktur. Onun dışında eğer bize masiyet emretmiyorlarsa, bize emrettikleri şeyler meşruiyet dairesinin dışına çıkmıyorsa evet o hususlarda biz Umera'ya itaat etmekle mükellefiz. Özellikle başımızda bizim hassasiyetlerimizi gözeten Müslüman idareciler, Müslüman yöneticiler varsa bu tecrübeyle de sabit bir şey, naslarla da sabit bir şey ki onlara itaat bize masiyeti emretmedikçe bizi günaha teşvik etmedikçe onlara itaat bizim için hayır getiriyor. İsyan ettiğimizde ta sahabeyi kiramın genç kuşağından itibaren gördüğümüz nice tecrübeler var, nice isyanlar var, nice ayaklanmalar var ki her biri kanlı bitmiş, sıkıntılı olmuş, İslam tarihinde kapanmayacak yaralar bırakmış. Ee, özellikle Ehli Beyt'in Mevilere karşı karşı e, isyanlarında bunu çok net görüyoruz. Aslında Ehli Beyt'in bir kanadında bu Emevilere karşı, daha sonra Abbasilere karşı bu isyan tavrı devam etmiş. Bütün ehli Beyt böyle yapmamış. Özellikle e, Hz. Hüseyin Efendimiz'in oğlu Ali Zeynelabidin Abidin den itibaren ehli Beyt'e mensup bir damar e, siyasete karışmamış, idari bir talebi olmamış. E, bunun da neticesini müspet bir şekilde görmüş. Hatta o meşhur Yezid'in yaşattığı bir Harre vakası var. Ee, Medine'de bulunan ensardan ve muhacirinden pek çok insan bir rivayette 80 kişi, bir rivayette yüzlerle daha başka rivayetlerde yüzlerle ifade edilen sahabi Harre vakasında şehit oldu. Enteresandır. O vakada Ali Zeynelabidin, Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynelabidin, Hazreti Cafer'in oğlu Abdullah bin Cafer, Hazreti Ali'nin başka bir oğlu Muhammed bin Hanefiye, Abdullah bin Abbas gibi talibiler bu vakaya karışmadılar. Bu vakada Yezide karşı isyan eden Medinelilerin yanında yer almadılar. Yezid'de onlara iyi davrandı. Atiyyeler verdi, hediyeler verdi. Ve o vakadan onları hassasiyetle, onları özenle ayırdı, ayrı tuttu. Hatta bazı kaynaklarda e, isyancıların Ali Zeynelabidinden böyle bir talepte bulundukları da yazıyor. İşte senin baban e, isyan ettiği Emevilere karşı, bu adamın e, valisine karşı isyan etti. senin de burada bizim yanımızda yer alman gerekir diye. Onun ısrarla bu talebe olumsuz cevap verdiği ve bu isyan hareketine katılmadığını kaynaklar söylüyor. Onun dışında özellikle İmam Zeyd ve onun soyundan gelenler, Hz. Hasan Efendimizin soyundan gelenlerin karıştığı isyan hareketleri var ki bunların tamamı Hüsranla neticelenmiş, çok kanakmış, çok insan ölmüş, ümmet çok yaralar almış. Dolayısıyla bu e, efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın bu emrinin, bu tavsiyesinin ne kadar hikmetli olduğunu tarihte bize e, pek çok vakalarla ispat etmiş. Fukahan'ın şöyle bir e, hükmü de var. Burada bağlantılı olduğu için onu da zikredelim. Bir İslam memleketi gayrimüslimler tarafından işgal edilirse, istila edilirse eğer orada onlardan görev alıp da Müslümanların maslahatlarına riayetle iş yapabileceğine inanan dirayet ehli bürokratlar varsa onların o gayrimüslimlerden görev alıp Müslümanların maslahatlarını gözetmesi deruhte etmesi caizdir demişler. Bu da önemli bir şeydir. Yani Müslüman amenin, toplumun, ümmetin, kamunun hukukunun, maslahatının muhafazası Ee, gerçekten çok önemli. Bu ihmale uğradığında çünkü bütün ümmet zarar görüyor bundan. Başımızdaki emirlerin, yöneticilerin şahsi hayatları efendim, burada bizim için bağlayıcı değil. Bunu özellikle vurgulamamız lazım. Ee, pek çok rivayette, hadiste, sahih hadiste bu da vurgulanıyor. Yani onun günahı onadır. O diyelim ki namazlarını aksatıyor, fıskıf fücur içerisindedir, hatta içki içiyor, fuhşiyata dalmış, size enteresi etmez. Size bunu emretmedikçe ve sizin maslahatlarınızı ettikçe siz dinleyin ve itaat edin. Adamın şahsi günahı varsa Allah'a, hesabını Allah'a verir. Aynen Efendimizin ifadesi budur. Hesabı Allah'a aittir. Siz onun şahsi kusurlarıyla, zaaflarıyla, günahlarıyla, Ee, bunu dikkate alarak ona isyan etmeyin. Allah'a onu ıslah etmesi için dua edin. Elbette emri maruf nehi münker yapın. Adamın özel hayatında tamamen onu şeytanıyla baş başa bırakmayın. Ama sırf böyle bir hayat yaşıyor diye ona isyan da etmeyin. Bu önemli bir şey. Çağdaş siyaset teorisine pek fazla gönül vermiş, Müslüman düşünürler, yazarlar, araştırmacılar vesaire, çağdaş siyaset teorilerini çok fazla önemsedikleri için bu türlü rivayetleri bir türlü içlerine sindiremezler. Bunu Müslüman'ın demokratik tırnak içinde tepkileriyle örtüştüremezler. Demokratik haklarıyla örtüştüremezler. Ama hadiseye çıplak olarak baktığımızda her türlü... Ee, yargıdan Efendim Çağdaş şartlanmışlıklarımızdan sıyrılarak baktığımızda bu önemli bir şeydir tarih içinde bunun biz pek çok tezahürünü de sağlamasını da görüyoruz ee, Dolayısıyla benim peygamberin böyle bir şey söylemez bu ehli sünnet ve cemaat e, kesimin peygambere atfettiği asla esası olmayan şeylerdir ehli sünnet zaten hep Ee, uzlaşmadan yanadır efendim böyle bir kültürü vardır filan gibi hiç de aslında tarihi e, realitelerle de bağdaşmayan orada da ayağı yere basması mümkün olmayan bir takım genellemelerle bir takım yanlış okumalarla bu rivayetler itibarsızlaştırılır buna dikkat etmek lazım özellikle genç arkadaşlarımıza söylüyorum nasları değerlendirirken herhangi bir ayet herhangi bir hadis üzerinde dururken kendi şartlanmışlıklarımızı, tarihsel ön yargılarımızı vesaireyi içinde bir, bir tarihsel durumda bulunuyoruz biz şu anda. Kendi tarihsel durumumuzun ön şartlarını, efendim, değer yargılarını falan masların üzerine çıkarmayalım. Onlara olabildiğince çıplak bir gözle bakmayı deneyelim, buna çalışalım.